Buongiorno Ankara. Pepe Jam Gourmet Pizan'ın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo modern sabahlar devam ediyor. 8.16 saatimiz Oktay Demirci ile efendim. Stüdyomuza. Hoş bulduk. Günaydın. Good morning. Günaydın. Yani e, doğuya, batıya selam olsun ki ben geldim dedi Oktay Demirci. Günaydın ee, ve dün ben podcast'imizi dinledim ilk defa. Aa i̇lk gerçekten defa, mi? İlk defa değil ara ara dinliyorum ben de. Ee, bir süre aradan sonra. Senin sesin az gelmiş abi. Hangi bu mikrofonda oturduğum zamanlar mı? Bazen geç kalıyorum diğer mikrofona oturuyorum ya. Yok hayır hayır bu mikrofondayken sen. Vallahi, Onu baştan kadar... söyleyeyim belki bunu hazırlık toplantısı sırasında söylemem lazımdı. Belki yani... Beşte yaptığımız toplantıda, beşte toplantıda ben ruh gibiydim ya. Ama güzel verimli bir toplantı oldu. Vallahi Fahir... olmuş herhalde. Ben uyandığımda kararlara katılıyor musun dediler. dedim ben. Yani ben de benim de bir ara gözüm şey olmuş geçmiş Hı -hı. ama ee, bu toplantılar hep öyle. Niye o kadar erken yapıyoruz bize toplantıyı? Yayına yetişmek için. Ama radyoda yapıyoruz. Evet işte o bir garip oluyor yani. <gülüyor> yani. Yayından sonra yapsak daha güzel olur aslında. Yayından sonra bak mesela Fahir bugün dayanamadı. Ben dedi eve gidiyorum dedi saat. Evet, evet. 7'ye 10 vardı sevgili dinleyiciler tart toplantının civcivli saatlerinde. Ben eve gidiyorum dedi. Benim bak şu anda benim mikrofonda fıtırtı var. Tık tık ediyor. Benim sesimin az gelmesi de şundan olabilir. Ben Sesinin az gelmesi senin haklı olduğunu gösterir. Evet işte onu diyecektim. Yani bağırmaktansa ben sözlerim yani saçma sapan konuşup bağırarak kabul ettirmeye çalışmıyorum. Zaten doğru konuştuğumu düşündüğüm için sesim az da gelse insanlar gerçekleri duyabilirler diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin e, yeniden aramıza. Bu, bu ses seviyesiyle yani. Bu ses seviyesi. <gülüyor> en son kiminle ben fotoğraf gün... çektirdim? En son kiminle fotoğraf Ama yani çektim. o kadar böyle mesela Selin'le Alin'le çektirdiğimiz fotoğraf değil. Bir tık daha sana e, uzak, daha ender görüştüğün, belki ilk defa tanıştığın. Fotoğraf çektirdiğim kimse. Oluyor ya bazen öyle evet, dükkanda falan konuştuğumuzda Belki dükkanda çektirmişimdir. Hiç hatırlamıyorum kimle fotoğraf çektirdiğimi. Peki fotoğraf çektirirken sarıldın mı? Sarılırım ben. Yanındakine saralım mı? Ben bir internet sitesi görmüştüm zamanında da. Hı. Bu fotoğraf çekimlerinde hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Ben de çok sarılmayı seven bir insanım. Hoş da. geldiniz Fahri Bey. Ee, sıra bana ne zaman gelecek diye bekliyorum. Yani sanki ben de ilk kez gelmişim. Bize kısaadan. de yeni geldi sıra yani. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ben sıramı bekliyorum. niye Yok, böyle? biz açıklamasını yaptık. Beşte yaptığımız toplantıdan sonra sen eve gittin biraz uyuyayım abi geleyim diye. Ee, sabah açıkla... sabah şey Hı -hı. editorial toplantı ediyorsun değil mi? Onun açıklamasını yaptık. Uzun uzun sana söylememdeki sebebi de herhalde herkes Anlaşıldı. anlamıştır. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşıldı. Neyse o internet sitesinde şey vardı. İşte bu fotoğraf sırasında ehreti bir sarılma var ya. Hı. Kolu atıyorsun da el havada falan gibi Hı. veya kol da değmiyor. O sitede bunu dalga geçiyorlardı. O zamandan beri ben sarılırım sanki bir daha görüşmeyecekmişiz gibi hiç tanımadığım adam da olsa sanki kardeşim benim Vallahi sen benim omuzuna koyarım diye. Beline koyarım elimi hiç şey yapmam ben sana bir şey söyleyeyim biraz daha zorla kendini başını koy omzuna işte o fotoğraf var o ya. bizim boydan biraz sıkıntılı oluyor evet evet boyun böyle bir uzun boylu birisi bulursam Bayağı ben direkt ya lazım Yok, ya uzun boylu birisi ise kalkanları dene. indiririm diyorsun ama kalkanları indiririm hop, hop. koydum o kafa başımı omzuden. koyarım biraz da sen güvende hissedeceksin evet ya ne bu böylese ben sarmalayacağım saracağım kollayacağım ee, yeni bir fotoğraf şu anda dünyanın gündeminde ee, biliyorsunuz Prens William'la e, Düşeş Catherine Amerika'dalar Düşeş evet. Catherine e, NBA maçına gittiler kendileri. Ya biz de bir gidelim mi NBA maçına? Gidelim abi haftayı sığırı gidelim şey, mi? Şey hayatta da... gitmem. Ee, bunun biletleri zaten çok pahalı. Zaten sevdiğim şey değil. Ya niye sevmiyorsun NBA maçı kaç kez? Bir kere seyredeceksin ömrü hayatında. Bir NBA maçı bir Wimbledon'a götüreceğim. Wimbledon'a tamam Wimbledon'a Wimbledon da gelme. O da çok pahalı. O Fay, sen hem, beni al bu, yani. fakiri al benim yanımdan. Sen beni al götür bu, bu adama niye götürüyorsun ya? Çok eğlenceli şeyler evet, hepimiz, söylüyorsun. hepimiz hepimiz gidelim diyorum çok ben. Çok eğlenceli şeyler mi söylüyor? Evet abi. Tabi. Başka bir tane daha söyle. Şeye Şu gün bir hafta sonu geçirdik. Bir Sabahtan kere, Wimbledon. Allah! Bir kere bir şeye ta, maçına ta, ta. gidelim. Liverpool maçına gidelim. Çok güzel. Tamam buna Ondan da sonra, buna da varım. Varım diyorum. daha ne ne değil Liverpool maçına gelirim. Ne oldu Ege Bey? Ne değişti? Ve futbol bir tanesi, ha, açık hava. Orada tenis, birisi NBA. E, teniste... Ay, teniste ses çıkmadı ya bugüne kadar. Nasıl şey yapmadı yap ya. <gülüyor> Dön başka ses çıkıyor mu teniste? Arada oynayan var alt. ya sanki. Ha o bağırıyor seyirciden ses çıkmıyor diyor. E, se seyirciden de çıkıyor canım. Sanki sen. bale seyrediyorlarmış gibi. Kardeşim herkes şey yapıyor, spor yapıyor. Konsantrasyon bir tek tenisciye mi lazım? Sen neye gidersin abi Dur, spor müsabakası olarak? Sen onu bir söyle. Biz senin yersin. ne ne istediğini anlıyorum. Futbol maçına giderim. Başka? Tamam. Boks maçına giderim. Ah, sanki futbol bak boks maçı, maçı dedi. Futbol maçında sanki bu, her hafta sonu gidiyor da futbol <gülüyor> maçına, <gülüyor> maçına giderdi. diye diyor. bizi kandırmaya çalışıyor. Başka <gülüyor> birine söylese bunu... bir kere gitti kahve almaya gidiyorum diye ö, devre arasını... İlk çıktı gitti ya. Aha, hayır bir de kahve almaya gidiyorum diye ya. Bize dedi bir de sevgilim. Ben izler. şey gibi hissettim kendimi ya böyle kandırılmış hayatımda... Hani evde bazı ailelerde oluyormuş ya adam evden ekmek almaya gidiyorum diye ya da portakal suyu almaya <gülüyor> gidiyorum diye evden çıkıyor ve bir daha 18 yıl boyunca bir daha haber alınamıyor ya. Evet. Öyle hissettim kendimi. Portakal terk suyu kötü bir şeydir. Ha onu dememize gerek yok. ona gerek yok. yok. Box evet. maçına gelirim. Box maçında kısa oluyor daha sonra... yerleşene kadar. Kısa Bo mı oluyor? E, Tabi canım. Gerçek boks maçları 20 saniye sürüyor ya. Boks maçına gitmemiş. Onu da show maçlı olan boks maçı diye düşünmüştüm ben. Yani daha doğrusu şova maçlı değil. Böyle ağır sıklet bilmem ne falan Ağır sıkletler işte 20 dakika. Çünkü gerçekten dakika düşünce ya. hayvan gibi bir adam bir vurunca devrilirsin ve öyle oluyor işte. Şimdi hayvan gibi bir adam bir başka hayvan gibi adama senin tabirinle. Sana vurmuyor vurmuyor. Yani Ev gibi düşünmüyor. Devriliyor işte o Mike Tyson'ın maçları daha millet oturmadan bitiyordu. Prekazi'den sonra da başımıza Mike Tyson çıktı. Neyse tabii ki ona da şey yapalım o da olur. O da olur zamanla. Peki boks sence bir spor mudur? E Tabii canım. En eski sporlardan biri. Daha tamam. Antik Yunan'da adamlar donsuz maç yapıyordu. Neyi seyrediyor <gülüyor> olsaydı bilmiyorum ama. <gülüyor> tamam boks maçı. Bir tane boks, boks maçı. Bir tane daha söyle. Üçleme yapmam lazım da o yüzden futbol, boks. Bir tane daha bir şey söylemen lazım. Ne olabilir? Eğlenceli. olabilir ben eğlenceli. Aslında bana en çok hitap eden eskirim gibi görünüyor ama hmm. hiç onda da seyirlik bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çok çabuk duruyor. Hani hamle ettik, değdi, ha, ışık de, yağında... De. Hayır, bir de şeye gidelim mi? Tur'da Fransa de France. gidelim Vallahi bir abi. köşede bir köşede ona ya on da işte, ona, ona bak, bak giderim bir Şu... köşede du ben çok istiyorum onu tamam, kafe bir... tipi bir yerde dururuz ya ege ben seninle durmak istemiyorum <gülüyor> abi açık açık söyleyeyim de <gülüyor> ben ne zararı mı olacak sana ya sen de orada vir vir konuşacağım hadi gidelim evi gidelim bir şey de kafe gibi da... bir yerde oturacaksın merkeze gidelim burası ne abi falan filan diyeceksin ne yapacağım şey işte. bak kafe gibi bir yerde oturacaksınız sen turdofi France'ı seyrederken bu hababam abanacak. sonra hesap gelecek 500 euro Asabım bozulacak. Ben Pardon da Tour de France'da ben. kim size yardımcı olacak Fransızca konusunda? Tour de France Ali'ni götüreceğiz. <gülüyor> Ali'ni ben yalnız bırakmayayım. <gülüyor> ya hiçbir dezavantaj <gülüyor> olacağını düşünmemişsin değil mi? Ali? Allah Allah. Ben Ali. de gelirim onlar. Yok gerek yok. <gülüyor> Babam siz gitmiyorum da de, falan der. <gülüyor> yok yok sen sevmezsin der. Babam hiç sevmez böyle der. Tour de France. Ben varım diyorum Faiz. Ben de varım. Ya bu ada, bu sevgili ninler arkadaş... siz de var mısınız? <gülüyor> Ozan Bey demiş hepsine varım demiş planı bana yapıyor hadi Tafa Bey demiş hepsine gelirim demiş Ay vallaha gidelim vallahi gidelim billahi gidelim şimdi turda Fransız serderken bir kafeye oturacağız ya orada Gel, oturmayacağız ha. işte bak ben sen ben sen kafe yok, Ege, Ege, kafe sen git, yok. otur kafe yok kafe yok tamam ben kafe otur orundan önden geçiyordur bisiklet ya. Tabii onun önünden de bisiklet adam... insanlar geçiyor. O ayrı ama oturdu Fransa şey değil orada. Hayır daha adam gitmeden yan çizmeye başladı Vay. fark ettin mi ya? Kafe daha de... gitmedik ya. Daha Fransa'ya <gülüyor> gitmedik bırak. Siz Ali'ne şey... alın dağlarına mı çıkacak? Ben kafedeyim. Sonra kızımı getirin. Sonra seninle şeyde buluşuruz. Eyfel'in önünde buluşuruz tamam mı? Nereden evet. geçiyorlar bunlar? Yani oturduğun bir yerden bir kere mi geçiyor bisikletler? Yoksa fızır fızır. ne kadar adam Nerede diyor ki. Nerede oturduğuna bağlı. <gülüyor> oturduğun yerden mi? Nerede oturacaksın Kafede. Kafede işte. <gülüyor> Kafede oturmak için gidiyorsan sen niye türde Fransızın olduğu zaman gidiyorsun? Git başka bir zaman git kafede yine oturursun. 7 24 ya, açık oluyor yani oturmuşken öyle önümden insanlar geçerken arada bir bisiklet. Nereden geçti bunlar da <gülüyor> kalkamıyoruz dedim. <gülüyor> mağazaya gideceğiz geçemiyoruz. Abi bu konuyu o zaman yarınki editorial toplantıda toplantı konuşalım. Bence de yarınki ben. ed editorial toplantı önemli. Şimdi bu Prens William'la e, Düşes Catherine NBA maçına gittiler. Maçın ardından da e, bir fotoğraf şeyi oldu. E, Hasıl oldu. Durum oldu. Lebron James. Aa, Aa. Lebron James. Le Lebron, James. Le Lebron James biliyorsunuz Cleveland'ın mi? Cleveland'ın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Stopperi. E, kendisinin lakabı da Kral. Hı hı. Kim diye ee, geterdi. Diyor orda, Kim LeBron oradan filan diyor, oradan diyor. O, o mu olmuş ota? Ondan sonra yok ay. Fotoğraf için üçü geçmişler. Ee, ondan sonra LeBron James kolunu şöyle Düşüşün düşesin. Beline mi atmış? Omzuna koymuş. Hı. Zaten o böyle hafif kaldırınca başkasının omzuna geliyor ya. Evet. Ondan sonra omzuna koymuş. Ondan sonra o, çok uzun sürmeyen bir e, şey o ama fotoğraf çektirme anı. Ondan sonra efendim neler yazıldı, neler konuşuldu, neler şey oldu. Yani kimse bir şey dememiş ama protokol kurallarına aykırıymış bu hareket. Allah Allah dokunamaz Öyle evet, ya kraliçe gelirken vardı ya ee, kraliçe sana bir şey demeden sana diyemezsin, göstermez, kuramazsın dokunamazsın falan. E, düşesin hemen, düşesin şeyine de omzuna dokunamıyor muyuz fotoğraf çekindirkeni? Yani fotoğraf çekinme bahanesinde Bak hemen yöresele verdim içinde. kendimi. İşte ondan diyorum bu Lebron, hatta zamanında Lebron, da samimis. Lebron bizden biri ya 2009'da da e, First Lady Amerika Birleşik Devletleri'nde Michelle Obama kraliçenin bir ziyareti sırasında kraliçenin fotoğraf çekilirken omzuna elini koymuş ve ondan sonra uyarı almış bir daha koymayınız sarı diyen. kart mı görmüştü Allah Allah. Bilmiyorum nota falan mı F veriliyor acaba bunun için? Tabii canım. Evet. Yani orada daha Bilgisay zor, saray görevlisi şey Arap indir elini Arap diye bağırmıştı. Hey, ne hey. kadar çirkin. zalet diye. çirkin. Sen ha. kime diyorsun falan demişti şeyde. Ya şu, anda, şu anda o konuşuluyor. Biz de yani, diyoruz ki bunlar ne kadar ışılan. güzel hayatlar yaşıyorlar ama ne alakası var? Yani bak başkan yardım şeyi başkanın hanımı oluyorsun gene sana Arap diye seslenebiliyor <gülüyor> Vallahi birileri. Öyle yani. Yani. Terbiyesizler. İyiyiz. Kendisini o kadar tepeye koymuş ki aşağıya öyle bağırabileceğini düşünüyor. Kime Bana bağırıyorsun biraz... sen? Kimsin sen demiş miş Obama'dan. Sen kimsin kardeşim demiş. Yaz Bey demiş ki o elin havada kalıp sarılıyormuş gibi poza... Friend Zone diyorlar demiş. Friend Zone. Sarılıyormuş. yani dokunuyor mu acaba? Arkadaşlar onunla? Friend Zone Bu doğru ya ben hiç duymadım bunu böyle bir şey var mı? Ben de flo. Vardı çok havalı bir, bir şey var bence kesin var. Friend Zone diye bir şey bence çok. Friend Zone'a giremedin o zaman. Şeyde o diğer çekimsiz ortamda takılıyorsun. He. El havada ama giremedin. El havada ve Friend Zone. <gülüyor> Birbirimize baktık sevdik. <gülüyor> El havada olunca oldu. Güzelmiş o da bak. Geçtlerseniz şarkılar, şarkılardan sonra çok havalı şarkı var. Şarkıdan Siz burada çok bir şey soracağım. Bir de şey soracağım. Sa sarılan değil de e sarılan, sarılan, sarılan. Evet, diğerinde olsaydınız bir şey yapar mıydınız? Bir çeker misin inin falan filan? Yapar mı? LeBron James sarsa beni, ben onun işte omuzuna kafamı koydum. Ama bir kordum. düşes olduğunu düşün. Faiz. Yani Düşeşsen e gidip de fotoğraf çektirmeyeceksin o zaman. E evet, ne da, ne o zaman yani. sarayına illa bir şey istiyorsan tahtına oturursun o başının Adam o da bakarsa önünde... şortlu mortlu çekilmiş değil mi fotoğraf? Ya da Eşofmanla. Eşofman tipi bir şey Eşofman. var. Eşofman o zaman madem ondan rahatsız oluyorsun eşofmanlı adamla niye fotoğraf çektiriyorsun? Zaten Git takım elbise girdi öyle şekilde. Ketirin rahatsız çekil. olmamış herhalde canım. Ama yani yani yani hiç protokol, rahatsız olmamış. Bu protokol... protokolü kim yazıyor ya? Battı, battı battı imparatorluk battı diye eski İngilizler. Monarşi hastaları öyle demişler imparatorluğun geldiği hale bak. Evet. Oh, bir de balise şey öldüm. Peki William yerinde olsaydınız? William yerinde olsaydım biraz kıskanırdım. Ben bunu eline ne, ne anlarım? Ben ne anneannemden gördüm demiş. Babaannemden, değil mi? Babaannesi oluyor. Babaannesi oluyor. Babaannesi oluyor. Hadi Hamilton'un. LeBron James de yani şey yapılacak adam değil. Kürek gibi eliyle. Böyle eline tabii. vurulacak, evet, çek doğru. elini falan filan denecek adam değil yani. Neyse geçmiş olsun artık. Tamam vallahi hiç işte monarşin etrafında dolanmak tamam güzel şey da böyle sıkıntıları da var. Böyle bir fotoğraf çektirdiğine pişman ediyorlar adamı. İsterseniz e, ne yapalım? Bir reklamları dinleyelim döneşmemiz yerine gelsin. Kalasların uzunluğu konusunda en son gelişmeleri aktaracaklar mı bakacağız. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Nasıl sevdiniz bir şarkıyı? Biraz genç işi. Yo çok güzel. Güzel şarkı değil mi? Teşekkür ederim. Çok güzel. Ayy, Kimmiş bu çok... efendim? Bu e, Peter, Björn. Nasıl okulur? Björn. Björn. Björn, Björn ve John. <gülüyor> John'un soyadı. Üç kişiler mi bunlar? Peter, Björn ha. ve John. Hayır, John herhalde aralarındaki. Björn diye bir adam varsa grupta bence diğerlerinin çekilmesi lazım. Yani. Soldaki mi Björn? Ortadaki. Ortadaki. Yoksa Ortadaki. Fuat mı? Neden diye mi diyorsun? Björk gibi bir şey var diye de, mi? Daha havalı bir daha bir şey. Öbürünün senin adı ne? Björk. Öbürünün adı ne? O... Sen arkaya geçenmiş. Olur. Çünkü onun Beatles'te John'larının şey miydi yani? Ona orada bak. Orada John, da herkesin George, John, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo demesi lazım. Ama orada da John'la Paul. Bak. Yürüttüler valla güzel para kazandılar. Kimsenin ekmeğinde değildi. helal olsun diyoruz. Özür dile o zaman işte öyle farklı örnekler. Özür var. diliyorum. Kimden özür diledim dedim? Peter. Ve Peter'dan ve John'dan özür dili. Evet, Peter'dan ve John'dan özür dili. Onların da şansı diğerleri kadar, diğeri kadar var. Allah utandırmasın. Ay Zerrin Özer'in başına gelenler hakikaten pişmiş de işte, umurumun oldu ya. başına Zerrin gelmedi. Zerrin Özer'in başına gelenler umurumda değil. Pardon. <gülüyor> özür dili. Ne gelmiş başına? <gülüyor> Senin bir Zelin üzerine çok özür diliyorum Fahir. Zelin karşı bir şeyin mi var? Bir böyle bir hoşlanma hoşlanmama durumun mu var ege? Aşırı Sizin. hoşlanmamaktan bahsediyorum ama. Yo, yani son zamanlarda aşırı hoşlanmamaya yakın bir şeylerim vardı. Hiçbir zaman da çok hastası olmadım yani. Siz... Ama her Zeynep Özer konusu açıldığı zaman bir kere de de eee Twitter'da Özer çalalım mı falan filan diye bir şarkısından bahsediyorduk da aman ne yapacağız falan demişti. Hayır, daha sert bir yorum yapmıştı. Hatırlıyorum. Burada ben söylemek istemiyorum ama e, ne oldu? Bir... Yani bir şey varsa biz de bileyim Kaç yıldır tanıyoruz seni? Yani Çünkü... Zeynep Özer zamanında Bornova Anadolu Lisesi'ne geldi. Konserde senin bir şey mi gösterdi? Ne yaptı yani? Ben anlamadım benim onu. Küçükken beni Zerrin Özel dönmüştü. Yok şey ya. Hiç, ya bu arada muhalle bir şey mi ve oldu? Hiç değerli bir eserle olan bir Aa, sanatçı saçmalama gibi. Saçmalama canım. Mi? Olur mu öyle şey? Saçmalama. Zeren Özel hayranları şu anda teyakkuza geçecekler yani. <gülüyor> Yapma öyle şeyler. Bir de İsmail ya. Üç kişiye ne yapalım? Bir de şunu da bil. Aşırı hoşlanmama durumu aslında aşırı hoşlanma durumundan ileri geliyormuş. Çünkü biliyorsun aşırı hoşlanma. Ben özeniyorum galiba Zeren Özel'e. Ne, ben ya yani Zerrin Özer olamayacağımı kabul ettiğimden beri işte Galiba ona sorayım. karşı bu e, hayranlığım nefrete dönüştü gibi bir şey. Halbuki zaman Zerrin Özer olamayacağım mı? Anladığım, anladığım andan itibaren. Dön yani nefrete yani. dönüştü, değil mi? Galiba. Evet. peki o şükrü. zaman bu haber bilmiyorum seni nasıl bir duygu şeyine, e, seline kaptıracak ama Zerrin Özer geçen cumartesi akşamı Ekin'i dinlemeye gitti. Ekin'i hatırladınız mı? Ekin'i. Ekin mi? Ekin. Şarkıcı Ekin vardı ya. Şarkıcı Ekin diye bir adam da mı var? Ya bir tane Şarkıcı Ekin var ya Ben hatırlayamadım Aman neyse hatırlarsınız Güzel güzel şarkıları var ya Onun da güzel güzel şarkıları vardır Şarkıcı Emin. Ege diye biliyorum ben onu Dizilerde mi oynuyor Fahir? Yok şarkıcı? ya Ekin e... Şarkıcı Ekin diye bir şey hiç duymadım Şarkıcı Ege'yi biliyorum Fahir <gülüyor> Şarkıcı Ekin diye birisi hani şey diye geldi Yurt dışından geldi böyle Yurt dışından mı? Yurt dışından geldi Gitmiştir de ondan gelmiştir Yok yok oradaydı aslında ondan sonra geldi Rafet'e roman gibi gibi ama yani işte de aslında şey nasıl hatırlamadınız ya şarkıcı Ekin'i bir, bir söyle. şarkısını söyle valla senin de hatırlamadan ortaya çıkacak gibi hayır, ben... sevdalarda gönlümü söyleyen çocuk mu sevdalarda gönlümü söyleyen çocuk gitar mı çalıyordun söylerken Fahir gitar da o çalıyordu yalın. o yalındır hakikaten ya. sen de hiçbir şey hatırlamıyorsun Fahir hayır Ekin'i hatır... takım elbise giyiyor hep. ceket giyiyor <gülüyor> <gülüyor> Sanki müşteri anlatıyor. <gülüyor> Salon 2'de oturuyorlardı takım elbiseli Kelada. <gülüyor> takım elbiseden cekete döndü sonra. Vargetti yani, mi oğlum? Koduzun da ceket mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir zaman takım elbise. giydim. Ben de, de giyindim. öyle giydim mi ya geçen hafta? Yani, ben de mi karıştırıyorsunuz? Pantolon mesela? ceket ayrı giyiyor yani. Şey değil takım elbise giymiyor. Pantolon ceket giyiyor. Sevgili Nijler pantolon ceket ayrı giyen sanatçımız Ekin'i tanıyan varsa bize biraz ipucu <gülüyor> verebilir mi? Yani o ama valla verebildiğimiz tek ipucu çünkü bu. Şarkıcı Eki'nin emin olun e, yani vardır şarkıları. İşte Sevdalarda Göründüğü mesela <gülüyor> bir örnek bunlara. E, Bu neyse. arada hiç Fahir çok özür diliyorum. Hiç Ege senin yadırgama hakkın yok yani Fahir'e. Çünkü sen geçen hafta biliyorsun dükkanımıza gelen bir e, misafirimiz var ya bizim hani sakallı, zayıf, uzun boylu dedim. Evet. O siz sinemaya gittiğiniz zaman size mısır ısmarlamış ya. Hı hı. Kim o ya falan dedik biz de fail böyle. Kim o misafirimiz hangi? Sürekli geliyor ya ya sakallı, zayıf, uzun boylu dedin. Sevdanlarda diye şarkısı var. Kim o falan yani. diye tekrar sorduk ve tekrar aynı şeyi söyledin. İşte sakallı, ya, sakallı, zayıf uzun ve uzun boylu dedin. Ee, şarkısını söyleseydim kolay olacaktı sizin için. Daha iyi olacaktı yani. yani bir adamı anlatamama dinleyicilerimiz konusunda. Dinleyicilerimiz de bilmiyor ya. Bak oyuncu deseydin şu an dizilerde oynuyor diye konu kapanmıştı. Şu an oynamıyor ama eminim oynamıştır. Sevdalarda Gönlümün galiba dizisi çekilmişti hatırlarsınız. Dinleyicilerimiz de yanlış yönlendirmeyeyim Sevdalarda Gönlüm Olmayabilir yani Tamam canım, ya da ama bilinmiş. onun gibi bir şey yani. Galiba, galiba bir ara türkü falan da söylüyordu. Yani türkü dediğim modernize edilmiş Şimdi türkü. Bak, şarkıcı söylüyordu. ekin, modernize. türkücü ekin. Ben türkücü Sen de, köşe, de modernize türkü. Yani modernize türkü dediğim böyle e, türkü gibi söylemiyor da... Hani mesela atıyorum Müslüm Gürses böyle güzel pop şarkılarını kendi tarzında söylüyordu ya. Ham çökeli Youtube'a ee, yazdım ben Ekin diye. Şarkıcı, Şarkıcı Ekin, Ekin diye, diye yazdım. Şarkıcı, diye yazmadım. Şarkıcı diye yazmadım. Şöyle e, saçlarıma karlar yağdırdın diye bir şey çıktı. Bak işte Ekin. sevdalarda Şenler. gönlüm şar, e, saçlarıma karlar yağdırdı. Bu mu acaba? E, olurdu mu yük ihtimal. bakalım. Bakayım. Kıssana bir. Tanır mısınız sesinden? Tanır. Daha doğrusu Faiz sen tanır mısın sesinden? Bakayım. Sen varsa istersen bak. Mükemmel bir sanatçıya benziyor dur, bir şeyi girsin de abi Hekim <gülüyor> beklerken zurna girdi 2008 Bak. Türkiye 2008'deki gibi. sanatçımız faiz. Ya hep hala sanatçımız Saçlarıma karlar yağdırdı Saçlarına karlar yağmış Bir sanatçımız mı? Dur bir giremedi Giliyor. <gülüyor> Giliyor, Geliyor Geliyor <gülüyor> hey, geliyor. Vallahi, <gülüyor> Allah Allah Allah. Şimdi. Bu sen açıyorsunuz. Bu mu Fai? İşte ya bu ses. Bütün sandalyeler döndü şu anda. <gülüyor> do pıs, do pıs. Evet, bizim Evet. Niye bu kadar uzatsın? Evet. evet, şarkıcı ekin. Tamam. Şarkıcı ekini dinlemeye gittiğini söyleyecektim. Zaten bu kadardı. Yani, hayır, bu kadar dedim. Şarkıcı ekinin faktörü bu kadardı. Ee, Zerrin Özer Geçen cumartesi akşamı Şarkıcı Ekine dinlemeye gitti Tamam mı hmm. Hay hay Allah Allah Neyse e, Restoran ismini vermeyeceğim ha, Öyle o. bir ortam olsa <gülüyor> Sen de diyorsun ki işte şeye gidelim NBA'ye gidelim Sen bir günde de <gülüyor> Hadi şarkıcı Ekin'e gidelim Diye en başta koşacağım ben Neyse Zerrin Özer Oturduğu yerden de Ekin'e eşlik etti Ama biraz keyfi yerindeydi Yar yar yar yani, Dinleyicilerimiz göndermiş Ekine. Bu adam mı? E bu adam... yakışıklı bir adammış. Bu Niye efendim. görmedik başka yerde? Bu takım elbiseli değil Fahir. Bir daha bu konu açıldığı zaman boynu eşarplı sanatçımız. Ya ama İsmail her zaman boynu da... eşarpsız sanatçımız var mı Oktay? O da doğru yani. Onun haber değeri olmadığı için. Kışın hepsi boy... sesini korumak için boynuna eşarp takıyor. Yani bu fix, sabit bir hareket. Ee, Zerrin Özer de biraz keyiflendi. Ee, ondan sonra keyiflendi, şarkı söyledi falan filan. Önünde de ne vardı? Ne vardı? E, zerin özeline yok meyve tabağı meyve tabağı efendim size bir meyve tabağı yaptıralım diye Hı. ona güzel bir meyve tabağı getirmişler o da böyle meyve tabağından şarkıyı da söylemiş keyfi de yerinde kafatası <gülüyor> da bir şey armut mu? güzel bir parça şey almış böyle meyvesinden almış tam yiyeceği esnada sen o takma diş la diye düş <gülüyor> Zerin özelinin dişler takmamış mıydı ki valla ayvadır o zamanı ayva ayva hayır masanın armut üstüne olmaya... de düşmemiş bu arada armut da mı kalmış masanın altına <gülüyor> ...orada bütün garsonlar koşturup... Zerrin ...yardımcı hanımın Zerrin Hanım'ın dişini ara. O nasıl fark etmişler onun dişinin düştüğünü? Canım herkes şimdi... Yere bir şey düştüğü Dişin. anlaşılır da diş olduğu ve... Her, şimdi sen dükkana Zerrin Özer gelse herkes başında olmaz mı? Hani Hayır. ne yapıyor, ne istiyor? Hayır. Olmaz canım, ne <gülüyor> oluyor, oluyor? canım, ben... Ben bir tek herhalde Sen bir şarkıcı ebele, keyilim, saçlarım daha güzel. Seher'in özel bir gelsin Bizim dükkanı ben başından ayrılmam Bir şey gibi düşün işte bizim Hiç olmuyor ki Göksel Aa. geldi bir sürü sanatçı geldi Hiç öyle olmuyor ya Ya hiç öyle olmuyor Göksel geldi bir sürü sanatçı geldi Bir tane daha şarkıcı söyle bize Göksel geldi Şey geldi oyunculardan gelen Şarkıcı galiba, söyle Şarkıcılardan şey geldi Ama şarkıcı Göksel çorba istemişti de sonra <gülüyor> Bizde çorba yoktu da hani şey olmuştu ya <gülüyor> Ama neden çorba istedi? Demek onun da dişi takma. Ben çorba isteyim ki dişim düşmesin demiştir. Neyse işte onları aklınızda olsun. E, şarkıcı falan gelse meyve tabağı vermiyoruz abi. Efem kalmadı. Meyvemiz sizi layık değil gibi. Sorun gel dişleriniz kendinizin diye. Ben çok özür dilerim de oradaki meyve seçimleri yanlış bence o zaman. Büyük Ayvayı, abi. armutu ayva koymayacaksın bakarım. abi. Ama tam da mevsimi Oktay Ayva da çok güzel. Vallahi küçük şu an O zaman doğru. Özellikle bir, ayva istemiş. Bir atışta sokulacak ayva dilim. Garsonlar şey soyup yaptı. soyup bu çat saplayıp <gülüyor> uzatıyorlar <gülüyor> üzere. Ay oradan düşünce Emlisler herkes. Düşmüş. Ay düşler düşünce bütün garsonlar da masa altında yardımcı olalım diye dişini almaya zerine. Ay dokunmayın o benim ağzıma. Ondan sonra şey olunca çok fazla da kalmamış o takma diş hadisesinden sonra. Ben miymiş mi ben. söyle getirirsiniz ne bedenmiş. <gülüyor> saattir şarkıcı düşünüyorum dükkana gelen. Düşün düşün. Tuna Kiremitçi. Evet. O da o da şarkıcı. O da şarkıcı. Aa, doğru. Sayılır Grubu yani. var. Grubu var. Doğru. Doğru. O da doğru. Ona hiç mi? kazandınız. <gülüyor> Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bir tane ayva kazandım. Vallahi. Geçmiş olsun diyoruz. Valla senin özere. geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun hakikaten de. Yani kimin da. dişinin takma olduğu kiminin olmadığı belli değil bu hayatta. Öyle. Ee, hiç Ama şey biraz da lazım. Zerrin Hanım'da hata yok mu? Ağa sağlığı değil mi zamanında? Yani kendi dişinin gücünün farkında olup ona göre... Meyve elma artık. Ya canım olacaksın? keyiften bazen de keyiften düşüyor. illa bir ayva diye Oktay e, projesini ayva üstüne yönlendirdi e, ama. Bir hiç çıkaran meyve ayva diye biliyorum. Hiç çıkarmadı canım. Bazen keyiflenir oradan lıp diye atar bırakır kendini Oktay. Ha, lıp ortada atat, elma yokken bile. Yani ortada elma Artık yokken. Ekin nasıl okuduysa şarkıları. Ya keyiflendiğini düşün. Güzel bir şarkıcıya eşlik ettin. Keyiflendin. O esnada meyve geldi. İyice bir keyiflendin. Olan şu meyveden ye. Artık o keyiften kaslar ne yaptı? Kendini bıraktı. Meyvenin ikram olduğunu da bile <gülüyor> söylememiştik. Bunu kendileri getirdiler. Yürüyün dedi. Oradan da o coşkuyla insan diş işte bırakır. Diş bırakır kendini. Dün geçmiş olsun diyor. Geçmiş olsun. Vallahi Büyük geçmiş, geçmiş, olsun. Olsun. Büyük geçmiş olsun. Bir zehirin özer patlatalım mı? Hadi Hiç bakalım. gerek yok. Ne dersiniz? <gülüyor> bak işte. Bak bu tavrı işte. Benim dikkatimi çeken. Dün fotoğraflar geldi ama çok fotoğraf şey oldu. Ee, Mars'tan fotoğraflar geldi. İnceleyebildiniz mi? Ben, inceledim. ben bakamadım akşam ya. çok güzel şey de fotoğraflar o fotoğraflar niye siyah beyaz onu ben anlamıyorum sene olmuş 2015 değil Marst'tan mi ya. sanki artistik foto Instagram'a koyacakmış gibi yani. çek bir rengini görelim kızıl gezegen çek bir rengini görelim çek ama, bir rengini ama görelim. işte bu Curiosity var ya Curiosity, curiosity. evet o Adırı şey yapmış Instagram'a koymuş gibi fotoğraf çekmiş aa onu Curiosity'nin ilk serfisi falan filan diye evet. öyle bir şey var Instagram'daki hesabı Curiosity mi Instagram'daki hesabı yok herhalde. NASA üzerinden evet. çünkü yayılıyormuş. E ya NASA'nın NASA ya da Curiosity'nin Instagram hesabının ben kesin olacağını düşünüyorum. Crazy yoksa da bugün Curiosity. açıyorum ben. ben NASA mi? diye. Bu fotoğrafları çok beğendim bu arada ya. Bir ne? NASA bir geri kaldı ya. Yemin ediyorum bir dakika ya. Şu anda benim Instagram'da NASA hesabı eğer yoksa kesin açıyorum. Ya NASA ya Curiosity. Tamam. Tamam Faiz sen onu aça dur. O ha. benim fikrimdi yalnız. <gülüyor> onu söyleyeyim de kimse açmasın. Mars'ta mikrobiyolojik yaşam izleri saklama olasılığı en yüksek yerlerden biri kabul edilen 5500 metrelik e, Şarp Dağı Etek, eteklerine inmişti. Ha Şarp Dağı etekleri. Şarp Dağı e, ortasında e, Gale kraterinde su tortusu çökeltileri içeren kaya yığınları keşfetmiş. Peynir mi o? Hangisi? Su tortusu çekeli. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok güzel ismi var. Valla kahvaltıya getirelim onun meraklısı olur yani. Stortosu Bergama mu? tulumu İyi. ve Mars'tan su tortusu çökeleği. Nasıl buçuk... efendim organik. Ne bu? Dağ'nın yaklaşık 3,5 milyar yıl önce bu kraterin içinde olmadığı... Onu cümleye şöyle kuracaksın. Çok değil. 3,5 milyar yıl öncesine, daha 3,5 yıl, milyar yıl öncesine bakacak olursak... Çok tamam. Yok takiplendi. E, Yok çok uzun kitlendi. cümleler. Herhalde NASA böyle uzun cümleler kuruyor. Uzun ee, cümleler kurarak kafamızı karıştırmaya çalışıyorlar ama beyhude çabalar bunlar. Vallahi göndermiş. 8 kilometre 2012 inişinden bu yana 2012'de indi biliyorsunuz. Çok Ağustos. ya. He. O zamandan beri kaç kilometre ilerlemiş 2012 olabilir? 2012'nin 8. ayının 14'ünde inmişti değil mi Oktay? <gülüyor> 7000 Mark'la. 6'sında. 6'sında. İnmişti e, Mars'a. Kaç kilometre ilerlemiş olabilir? Böyle fıt fıt fıt fıt fıt gırk. diye gittiğini düşünün. Bence gırk. Daha küçük, ufak adımlar. 8 kilometre mi? Ne böyle... Nasıl bildin ya? Takip ediyoruz abi. Bizde şey var bu araç takip sistemi <gülüyor> taktırmıştı. Zaman önceden anlasam, biliyordun yani. 8 kilometre gitmiş valla. 2 yılda. Şey şimdi mesela yani. ot diye indi. Buradan şehre kadar mı gitti? Gidemedi bile. Bugün gidemedi. gidemedi. Arka kapıdan ön kapıya ancak gitti. Her zaman yürümemiştir. Ya da ne diye bu uzay aracının hareket etmesine yürümek mi denir? Ne denir? Fıt fıt fıt denir? <gülüyor> Fezalanmak denir. <gülüyor> Bir fezalanayım geleyim denir. Allah. 8 kilometre gitmiş bana biraz az geldi. Az geldi. Oktay bir 10-12 <gülüyor> beklentisi vardı. <gülüyor> şey dedim, Moraller yatış. bozuldu. Vallahi bille yani. Yatıyor yani. Senede 4 kilometre. Vallahi günde kaç metre gidiyor hesabını size Ona bırakıyorum. Tam desktop yani. fotoğrafı koymuş nasıl? Hakikaten Vallahi. çok güzel fotoğraflar. Bir incele bak farz Desktop Tam desktop fotoğrafı. olacak fotoğraflarınızı o zaman şey mi yapacağız bugün? Desktop'ınızda ne var? diye mi Desktop'ınızı lütfen. Aa çok güzel fikirmiş. Desktop fotoğrafı. Ama şimdi herkesin desktop'ı mı var? Desktop'ı var. Laptabın telefonunun da, da. Laptop'un da. E, desktop'ı var. Desktop'ı var değil mi? Ve şeyin de cep telefonunun da var. Sen o reklama girme. O kırk reklamına girme. Başımıza taşlar yağdığı zaman o zaman sen Tabii şey doğru. yaparsın. Tabii bilemiyoruz bir de. Kaç metre olacak? Kalasların boyu değil mi? Yani. Hala öğrenemedik. Hala bir saat oldu program başladı. Hala öğrenemedik. Benim tahminim iki metre falan. Modern sabahlar... Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yalnız helal olsun adama son saniyesine kadar bütün arkadaşları bıraktı adam şarkısını söylemeye devam Nefesini yettiği yere kadar Bir, bir kez daha demiş. onları bir kez daha anmış olalım Nefesini yettiği yere götür Ne kadar güzel Nefesini yettiği yere kadar Nefesini Serseniz Görüşmelerimize e, no? geçerim. Sen bu saatte değişik kıyafet mi getirdin ee, radyoya gir? İki kıyafet vardır Sevgili dinleyiciler Birinci saat kıyafeti şekil. ikinci şey saat kıyafeti ee, Biraz daha spor ikinci saatimde İkinci saatinde tişörtler Kırmızı e, 107. radyo otu özel gösterimi desem 107. özel gösterimi hangi filmi yakıştırırsınız? Ee, 107.ye valla ne yakıştırırım? Interstellar O 106.ye ya yakışırdı abi 107 e, şey olabilir ee, böyle... Chicken Run! Chicken Run! Chicken Run mı o, ilk, o, birinci o birinci gösterim, gösterim. Birinci gösterimiydi hmm. o Chicken Run Tavuklar firarda Titanic 2 desek battı Battı o battı. ikinciyi çekemediler Yapma. Abit desem Abit Abit Haa Çok yakışır abi Serinin son filmi artık Peter Jackson Buradan ekmek yemeyecek, Başka işler bulur kendine Evelim ama Çok meraklısı var filmi O yüzden Davetiyelerimizi çok zorlu yaşmalarla verelim Önümüzdeki salı günü 16 Aralık salı maksimum cepa sinemalarında saat 19.30'da bu film şanslı insanlarla buluşacak. Herkeslerden önce izleyecekler. Zaten bütün hikayeyi biliyorlar ama e, eminim... 16'sı mı? Bir de kendi gözleriyle görmek istiyorlardır evet. 16 Aralık salı günü... Yapma ya. Çok moralim bozuldu şu anda. Niye ne oldu? Benim esnaf ünüme geliyor çünkü. <gülüyor> ben onu seyredeyim diye böyle bir heveslenmiştim. Gene seyredim. Ayarlanır bir şeyler yapılır. Hayırsa o işte hepimiz esnafız. Evet. Yani esnaf esnafın halinden anlar. Şimdi zorlu bir yarışmamız var. Yarışmanın da ne olduğu az önce belirlenmiş oldu zaten. Bilgisayarınızda, laptopınızda, telefonunuzda, efendim, portatif bilgisayarlarınızda, petlerinizde, Petleriniz masaüstü dediğini... fotoğraf evet. olarak ne kullanıyorsunuz? Evet, ekran, ekran, foto... ekran fotoğraf. Ekran fotoğraflarınızdan bir şey istiyoruz. Onları çünkü biz biriktireceğiz. Ve onları bir yerlerde kullanacağız. Benim e, şeyde mesela, bilgisayarımda bir tane manzara resmi var. Hmm. Deniz resmi. Kendim çektiğim e, çeşme denizini ve kumsalını hmm. gösteriyor Telefonumda da kızların fotoğrafı var. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler dilerim. Oktay sana dönmek istiyorum. Senin pedin var, desktop'ın var, Bizim... telefonun var. Ee, Tablette, tablette bir şey yok. Pette tablette normal. Kaldırım <gülüyor> var. Kaldırım. Fotoğraf. Kaldırım fotoğrafları çok. Arnavut şey, kaldırım. Arnavut kaldırımı. Yani Arnavut kaldırımı. Ka Lütfen onda şey olması. Ee... Mesela bazıları şeyler. Ciğer var. Ne ciğeri? Arnavut ciğeri. Ne kaldırımı? Arnavut kaldırımı. Değil mi? Ne inadı? Arnavut inadı. Ne çok. sırtı? Arnavut sırtı. Balık sırtı. <gülüyor> Ay, Orada evet. şaşırt maçlı sordu Evet. Ben oradan Gaza geldim. Devam ettim. Bilgisayarında ne var Oktay? Bilgisayarda da şey var. Çok uzun süredir bu kahramanlar diye bir şey vardı ya. Çizim. Bizim üçümüzün oldu mu? Değil yok. Geziden sonra çizilmişti. Gezide hmm. hayatını kaybedenleri bir, bir sanat... yerde gösteriyordu. Sanatçımızın ismini de hatırlayayım da. Belkin'in omuzlarda sanat... olduğu değil mi? Evet Belkin'in omuzlarda olduğu. O var. Çok uzun süredir duruyor. O da çok da güzel oluyor. Yani sarı ya onun şeyi. Onu. Zemini. Zemini. Zemini sarı. O şeyler de kaybolmuyor bilgisayarda. Şey. Onları da ben Hayır, kenarıya, dosya, kenarıya attım. Dosya şeyleri de sarıdır ya. Yani Acaba o onu boğar mı diye düşündüm ama boğmaz. Boğmaz. Telefonumuz 210-30-30. Masaüstü fotoğrafı olarak ne kullanıyorsunuz diye soruyoruz. Aynı soruyu... Twitter üzerinden de soralım Okçay. Twitter'dan da gönderebilirsiniz. Güzel bir mesaj. Hacım, soralım. Şeye. Telefon vasıtası da bize aktarabilirsiniz. Efendim fotoğraf aktarılabilir mi? Aktarılır efendim telefonla da aktarılır. Sende ne var telefonunda? Ee, sabit düz. Ben de, de bakayım bir. Hiç fark etmedi mi Faiz ya? Hiç fark etmi. Ay ben de gökyüzü var çocuklar. Ay insan bir özenir bir fotoğraf koyar oraya. yok ya. Yavrunun bir fotoğrafını koy. Yavrumun 5000 tane fotoğrafı Gelecek var. 25 Hangi yaşına ondan sonra Allah senin niye moralin bozuk? Babamın gökyüzünün fotoğrafını koydu. O kadar fotoğraf gönderdi. Yok Hiç vallahi bilgisayarda da yok, orada da yok, burada da yok. Yok oluyor. telefonunla çek. E, fotoğrafını mi? koy o zaman masanın üstüne. O senin yavrun ya. Valla 30 saniyeni almaz fayırlı. Doğru diyorsun ya. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Hakikaten doğru diyorsun. Düdük sesleri başta da sevgedin miiz? evet bu da yarışmanın yarışmanın başladığının delaletidir Var mı Twitter'dan gelenler? Bakıyorum Twitter'dan Başlanır, gelenlere başladı. Çünkü eğer bu hobitesiz gitmek istemiyorsanız ayrı tabi, olmaz canım, mı? Bir sürü var. Benim için sorun yok yani. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Gerçek Doğraman benim ismim. Gerçek ve hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz efendim. Gerçek bey ne var fotoğraflar masa üstünde? Fotoğraf olarak değil de ben genelde böyle uzay temalı şeyleri seviyorum. Yani kendimi bir, böyle bir rahatlama hissediyorum uzayda olunca. Gerçekimsiz şey ortam yani. efil gezegenler. efil. Tamam. Uzay temalı evet. şeyler. Şu anda mesela güncel olarak e, gezegenler mi? Evet aynen öyle. Hangi gezegen olduğu anlaşılıyor mu Gerçek Bey? Baktığınız Yok zaman. tamamen yapma gezegenler kullanıyoruz. Yapma gezegenler. Hayat <gülüyor> yani bir... gezegenler seviyorum Başka bak. Başka güneş sisteminden. <gülüyor> Peki. Aynen. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben sizi Görüşmek bir şey ama. Özür dilerim. Ee, tamam, e, buyurun. Buyurun. Buyurun. buyurun, buyurun, OTTÜ'ye doğru gidiyoruz da. Evet. E, bizim bugün bir davul festivalimiz var. Hı. Ne festivalimiz var? Gezegenler ne? bahaneydi. 3 gün boyunca sürecek bir davul festivali. Davul tamam, festivali. festivali. E bahsedin evet, o zaman evet. hemen. OTTÜ'de <coughs> 3 e, gün boyunca bugün başlıyor. KKM'ye an salonundayız. E, ve 20'ye 20 yakın, 20 yakın, 20 yakın Türkiye çapının önü davulcular taksiyon orada olacaklar. Ya, Herkesi biz. bekliyoruz. Workshoplar var mı? Viral olarak girdim araya özür diliyorum Estağfurullah yok ne güzel olmuş Workshop var mı diye güzel bir soru var, geldi Var var tabii tabii şimdi başlıyoruz Birden bir itibaren başlıyoruz Siz de davulcu musunuz? Efendim? <gülüyor> Siz davulcu musunuz? Evet ben de davulcuyum Peki yanınızda bir malzeme var mı yani fark etmez şu anda Hani arabada mısınız neredesiniz? Arabadayım, yanımda malzeme yok. Çünkü malzemeler tamamen şu anda kalkan meğer gidiyor. Kurulu bir böyle şekilde. Peki yani böyle hani şey ritim yapabileceğiniz bir e, materyal yok mu yanınızda? Direksiyonda ee, da olur. Direksiyonum var, yapayım mı size? Güzel, Hadi güzel, yap biz de, bizi, bir dakika fonu alalım ama. Bir dakika fonu alalım ha, öyle bir güzel bize evet, bir şey. Yapıyorum hep beraber, başlıyor muyuz şimdi? Buyurun. Hazırız. Başlıyorum. Hiç gerek yok o kadar davullara para vermeye ya. Adam evet, direksiyonla ne kadar onları, güzel yaptı gir, valla. Gir, gireceğim, şey gireceğim. Direk Bu su... arada kapıda şu anda görevli şey yapıyor da. Tamam o, onlara o, da onda... selam olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kolay gelsin. Davul festivali ne güzelmiş ya. Ya valla böyle viral e can kurban ayrıca. Zeynep Hanım göndermiş, fotoğrafını göndermiş desk desktop'ının. İlk gelen Twyto. Tabii ki Twitter'dan da kazanabiliyorsunuz. Oradan da sorular var. Ee, bir köpek fotoğrafı Zeynep <gülüyor> Hanım'ın e, şeyi. Aa, kendi hususi Kendi köpeği mi? İsmi fındık. Fındık. Ay, fındık. fındık. fındık. Fındık kimin tertenin köpeği Ondan de, sonra Güler Hanım, galiba <gülüyor> e, Güler Hanım, galiba. Kızımla uygulamalardan biri için 50 poz vererek oluşturduğumuz kalp şekilli fotoğraflarımız var. Uygulama derken aplikasyon anlamında mı? Aplikasyon tipi bir şeyler. Aplikasyon. Ondan sonra bir kedi... Fotoğrafı gelmiş. Faiz kedi fotoğrafında mı yok? Ay kedi fotoğrafında. Faiz bütün mi? fotoğrafı çekilecek şeyleri eve doldurdun. Hiç çekmiyor. Bir çekil... tane kedi fotoğrafı göremedim ya. Var benim kedi şeyim var. Ben göndereyim mi size Twitter'dan? E Göndersen ben seni takip ediyorum şeyden. Ne hmm. Instagram'da? Kendi fotoğraflarını koyuyorsun. Hmm. Yok koy kedi... kediyi koy. Çocuğu koy, kediyi koy, çocuğu koy. Çocukla koy. Çocuğu koy. Çocuğu, çocuğu koy, çocukla kediyi koy. Çocukla kedi, kediyi çocuk. Koy yediğini koy Yediğini içtiğini senin olsun, kediyle çocuğu koy. Aa Ekrem Bey bak kendi çektiğin fotoğraflar var demiş. Mesela Gölbaşı 2014. Aa Gölbaşı 2014 ne kadar güzel bir tema ismi. Bunu Gölbaşı 2014. Ondan sonra Bundan başka. Bundan tam 38 sene önce. Gölbaşı 2014. Kullandığım bilgisayarlarda bu var demiş Zeynep Hanım. Çünkü bunun hatırlatılması lazım ve İngilizlik bunu gerektirir diyerek keep calm... And Carry On Onu Doğru. şey yapmış Motivasyon Doğru Onu da retweet edelim Ondan sonra Günaydın efendim Günaydın merhabalar Kimle Siz... görüşüyoruz beyefendim? İsmim Erdem Büngöz Erdem Bey hoş geldiniz yayınımıza Erdem Bey canınız mı sıkkın sabah, sabah sabah ya ne oldu Efendim Canınız mı sıkkı sabah sabah Evet trafik Haa ha, trafikten Nerede Görsel takıldınız <gülüyor> Şu an kurtuldum ama bayağı uzun sürdü ot diye geldim, ot diye geldim. Kurtulduğunuz Peki zaman etkileri ya. devam ediyor <gülüyor> ruhunuzda açtığı yaralar evet. devam ediyor galiba Evet kesinlikle Peki efendim sever misiniz abitleri ee, Kesinlikle hayranıyım Peki efendim o zaman iyi şanslar diliyoruz size cevabınızı Çok alalım Sizin telefonunuzda ya da bilgisayarınızda nerede varsa ya da viral gireceksiniz siz de viral girebilirsiniz var mı bir viral durumunuz kendi çektiğim orman fotoğrafı var. Orman ağaçların fotoğrafı? Her gün, evet. Bir, ağaçların her gün azaldığı bir e, Türkiye'de hani orman bakmak güzel oluyor. Bir Peki, tane mi Erdem Bey? Orman fotoğrafı dediniz. yani. Bir de hangi ormanın fotoğrafını çektiniz? Çanakkale'de. Çanakkale'de bir ormanın fotoğrafını çektiniz. Evet. Hı hı. Düzenli çekiyor musunuz böyle? Doğa fotoğrafçılığı var mı sizde? Ee, i̇mkanım oldukça. Peki. Peki fotoğrafın bir ismi var mı? Son sizi çok fazla da üzmek istemiyoruz artık çünkü çok moraliniz bozuk biliyoruz <gülüyor> onu. <gülüyor> Yok kesinlikle <hayır>. Yani mesela <gülüyor> Çanakkale 2014 ya da Ormanın Böylesi e, falan filan gibi böyle bir ismi evet, var mı? Evet. Mesela ona bir isim koysanız ne koyardınız? Fındık falan diye de isim koyabilirsiniz bu arada. Ee, ne koyardım? Yani, muhtemelen tarih koyardım. Evet. Yani. Arşivliyorum bu şekilde Tarih koyuyorsunuz Tarih koyarak arşivliyorsunuz Çok güzel Tebrik ediyoruz sizi Sağ olun Teşekkür ediyoruz Erdem Bey Görüşmek üzere Hoşçakalın Moralinizi o kadar bozmayın Her şeyi kişisel almayın Evet trafik Yani sanki herkes toplanmış da Erdem Bey'in işine gitmesini engelliyor gibi Trafik herkese trafik yani Size de trafik Bize de trafik Evet, teşekkür ediyoruz. Duygu Hanım, en büyük hayalim kutup ışıklarını görmek olduğundan evde de Kutup ışıkları. Aynı demiş. Bunlar ne? Kutup ışıkları. Kutup ışıkları dediği Aurora Borealis olan değil mi? Evet, Hı -hı. evet, Aurora. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, Beren Ceylan ben. Beren Bey, buyurun ne var telefonunuzda, bilgisayarınızda? Ee, benim bir tane küçük bir kız kardeşim var ama öyle hayır kız kardeşi değil, 6 aylık kendisi. 6 aylık kendisi. Siz, Siz kaç aylıksınız? Aylık aylık aylık ben 24 yaşındayım. 24 çarpı 12, 240 oradan da 48 ekle... Yok, 24 a, 264 aylıksınız siz. <gülüyor> Aynen. Aa, doğru, 264 aylık adamın 6 aylık kız kardeşi. Ee, evet. Biraz şey olmamış mı böyle hani... Sizin espriniz geç mi kaçtı? Yani 24 yıl boyunca ailenin hem afacanı hem büyük oğlu olarak devam ettiniz. Evet. Sonra bir yerden sonra afacanlık numaralırm tutmadım. Buna tadı kaçtı diyerek bu Beren'in tadı kaçtı diyerek yeni bir kardeş. Vaala nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bizlerin motivasyonu şey şeklinde zaten. Ee, böyle güzel yavrular 24 yılda bir oluyormuş sanırım plan diyorlar. Vay, vay vay vay be 24 Kıskanıyor yılı. musunuz kardeşinizi? Acayip kıskanıyorum çünkü çok rahat ve ekmek altındaki özel bir hayat var yani. Şey Altı şey aylık. <gülüyor> 24 yaşınızda olduğunuzu bir kez daha hatırlatarak böyle hani çocuğu severken şey yapmıyorsunuz değil mi çünkü bizim böyle cırmala şey. yani böyle cırmalar ya da ne bileyim ağzında burnuna böyle şey severken ay canım benim falan diye böyle şeyler yapmıyorsunuz değil mi o ya cici onlar, çünkü onlar zaman zaman oluyor insan dayanamıyor çünkü yani. <gülüyor> anneniz babanız sizi hala çok seviyorlar öyle düşünmeyin yani lütfen ee, kardeşiniz <gülüyor> oldu diye bir kenara atılmış değilsiniz <gülüyor> Aynen, onlar... Kardeşiniz <gülüyor> oldu diye Hayata atılmak zorunda değilsiniz 24 yaşında daha bir 30'a kadar takılın nerede? Siz annenizle mi yaşıyorsunuz Ailenizle mi yaşıyorsunuz hala yaşıyorum, evet. e Onlar size yavaş yavaş şeyi göstermediler mi <gülüyor> Kapının yolunu böyle hani Ayakkabılarınızı falan böyle e, kapıya doğru koyuyorlar mı hiç Yani tatlı bir imalar Çöziyorum gibi oluyor ama <gülüyor> Daha ne yapsınlar çocuğum. ya 24 yaşındasınız size kardeş geldi daha ne söyleyecekler yani Valize hazırlayıp evet. kapının önüne koymalarına an meselesi yani Biz yeni evet, bir doğru. hayata başlamayı düşünüyoruz <gülüyor> aslında sen de yavaş yavaş bir şeyler başlasan Yeni çocuk yeni şans Peki ne var fotoğraf ha kız kardeşiniz mi var Evet kız kardeşim fotoğrafı var Yazık kıskançlığı belli olmasın diye <gülüyor> <gülüyor> Onun adı ne Beren Bey Duru Duru Evet o zaman Duru'yu da öpün bizim için çok teşekkürler adıyla derdi. yaşasın sağlıklı saatli çok güzel Sağ çok teşekkürler Sağ olun. çok, kıskanıyor, çok ya. kıskanıyor belli sesinde vardı. Sesi titriyordu şey ya. ya sesi titriyordu sinirden aman kıskançlıktan Sinir esas şeyi da. sorsaydık yani annenizin babanızın telefonundaki kimin fotoğrafı var sizin Aynen. mi Duru'nun mu ben ne yalan söyleyeyim 24 yaşında yeni böyle şey adamın fotoğrafı olacağını bebek fotoğrafı ben de koymam ne yalan söyleyeyim babamın oğlu olsa koymam ya 24 yaşında adamın fotoğrafını ben niye koyayım ya? O annesi babası öyle koyunca kardeşinin fotoğrafını o da sinirden hiç kıskanmıyormuş gibi görünmekten o da onu koydu. Yani ben 24 yaşında adamın fotoğrafını tek bir şartla koyarım. Eğer tek çocuğum varsa ve ben 64 yaşında 65 yaşında adamsan. Oğlum Sıbay oldu diye bize... O da bizim bir numara. Zaten en birinci bu diye öyle bir şey koyabilirim yani. Burcu Hanım desktop resmim oğlumun okulu demiş. Oğlumun okulu oluyor. Meraklı Kedi. Ne? Meraklı Kedi İlkokulu. Meraklı yani. Kedi İlkokulu. Biliyor musunuz? Duydunuz mu bunu? Duydunuz Hoş Hoşta bir logo var. Logosu var. Bir şey var. Onu uzun uzun konuşacağız sonra. Ama çok güzel bir proje. Günaydın efendim. Günaydınlar. Ama ne güzel. Hoş geldin hanımefendi yayınımıza hiç moraliniz bozuk gibi gelmiyor hiç trafiğe takılmış bir insan şeyi yok sizde yani nedir her trafik şey yok bil kentte başlamış o girişi var ya orada bir trafik polisi var A evet. o, evlere şenlik diyorsunuz herkese evet. moral veriyor takmayın kafanıza ileride açılıyor falan yok, mı yok diyor takmıyorum. Buyurun efendim, ne var fotoğraflar? Ya dikkat ettim siz söyleyince hiçbir fotoğraf yok. Başkosun ya. Bu arada adınız Gerçi neydi? Ben kırmızı zemin kullanmışım, kırmızı hakim. Kırmızı kırmızıyı seviyorsunuz o zaman. Kırmızıyı siz, seviyorum evet evet. de evet. yakışıyor. İsminiz neydi hanımefendi? Canan Özat. Canan, Canan Hanım. Hanım. Evli misiniz Canan Hanım? Evliyim iki çocuğum var kocuğum aa, aa. yani siz söyleyince gerçekten <gülüyor> olmadığına şaşırdım. Ay. Yani niye Hani çocukları kullanmayabilirsiniz çünkü birini koysanız öbürü hadi ikisini birden çeşin. Koy yan yana ikisini ver eline bir elma al sana instagram evet. fotoğrafı. Yok evet. ama. Peki aa, şey yok. ne derler ee, kaç yaşında çocuklar? Ee, biri on biri sekiz. Hatta on bir dokuz oldu şimdi. On <gülüyor> yaşındaki oldu. erkek mi? İçsiz erkek evet evet. O tam on hani bir yaşında şimdi hafif bıyık falan da olabilir. Ne bıyığı olacak ya on bir <gülüyor> yaşındaki 11, çocuğa ne bıyık Ne bilsin abi yaptın? iki tane kızı olan adam ne bilsin on bir yaşında çocuğun bıyığı yaşında olma olma bıyık abi. mı dedin ya? Ben on bir yaşında bıyıklıydım ya ben. Nerede bıyıklıydın be? Kaç yaşında çıkıyor bıyık? Sen ornavı var. Hedis çıkmıyor. Hedis çıkmıyor. On galiba başlıyor Ay ay size On ikiden vallahi... sonra zaten. Kızlar da sekize koydunuz. <gülüyor> koydunuz valla bir seneniz var fotoğrafı evet. koymak için yani sonra bıyıkla şey hiç evet. geçen hafta bu tiyatroya ne sıklıkla giderseniz yarışmasına da katılmıştım orada tercih etmiyorum demiştim üzüldüm sonra niye? Yani hani toplumda bir seviye gösteriyor ya tiyatlara Ama, ne alakası, Ama var, ne, alakası ne alakası var canım? Ne alakası var canım? olur mu öyle, öyle şey? Öyle şey. Sizi dışladılar şey, mı? açıklayabilir miyim? Ay bu tiyatro da sevmiyor. Mi? Çocuklarınız aa, da sevmiyor. Size dert mi oldu canlılarım ne gerek var? <gülüyor> Tepki mi aldınız siz sonra? Efendim? Tepki Efendim? mi aldınız öyle yakınlarınızdan o yayını dinleyenlerden? Hayır hayır kendi kendime özür dilerim. Ay Teşekkür kıyamayız izliler. size. Buyurun. Bakın polis var ya, o yüzden bu korona teşhleri bitmiyoruz. E şey... Ailecek çok giderdik evlenmeden önce yani gençken. Evet, Doğdum diyor Hocanız sizi tiyatrodan soğuttu galiba. Hayır. He, bir, yani ailecek gidiyorduk. Sonra babam yaşlandı. Şimdi rahmetli oldu. Allah e, rahmet eylesin. Hı -hı. Ee, bir gün sessiz bir oyuna gittik. Yani çok gürültü yoktu. Babam bir uyudu, bir uyudu, bir horladı, bir horladı. Yani düşünebiliyorsunuz sessiz tiyatrodasınız da bana horluyor. Uyandırıyorsunuz bağırıyor uyandırmayın diyor. Canan Hanım <gülüyor> bu söylediklerinizde de sonra üzülmeyin. <gülüyor> <kadar>. Yok, kızılma. <gülüyor> bu bunda bu son kararınız değil mi? Yani son karar. Tamam. Haftaya, ay babam hakkında öyle şeyler söyledim. Onun <gülüyor> için dert yok, oldu. Ben onu tekrar aradım diye. Peki efendim, çocuklarınız... kimi koyacaksınız artık canan? Bari Babanız, bizim bir fotoğrafımızı bakın. koyun yani. Bir şey koyun ya. Rahmetliyi koyabilirsiniz. Ama şu var. koyabilirsiniz. Plakası çocukların... hani ben Canan Özat, Cemile Canan Özat. çocuklar da Bora Bartu BC. Bir de rakamı yani alalım da o polis efendim? cezayı kessin rahat rahat. <gülüyor> Sondaki efendim? Son rakamı da alalım. Plakanın sağındaki rakam var ya. <gülüyor> 119, <gülüyor> 11 yaşında ve 9 yaşında çünkü. Bitti gitti. onlar öyle değil. Gerçi 108 de olabilir. Ay kaç çok merak ettim. Vallahi çok merak ettim. Vallahi Öğrenme. ben de bilmiyorum. Bir şey bir şeydi ya. 93 bir şey. Hatırlamıyorum. Aman onu da Neyse. bir başka yayında <gülüyor> söylersiniz canım. <alalım>. Hanım. <gülüyor> evet birazdan arayayım. Hepsini aynı bakayım. yayında Neyse. söyleyeceksiniz. Diye Teşekkür ederiz. var varolunuz efendim. Hoşçakalın. İyi yayınlar hoşçakalın. Teşekkürler tamam. efendim. Bence Aa. tiyatro sahnesi de koyabilir bak çok güzel. Aa var. işte madem İyi, öyle bir şey Peki kaçınız tamam tiyatroya gitmiyorum diyorsunuz ama kaçınızın telefonda te şey var diye. Akıyor akıyor. Aa, akıyor Ayy. Twitter akıyor. Telefonda alalım sonra bakarız. <gülüyor> tamam. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yudum benim ismim nasılsınız? Teşekkür Yudum iki Akın. Doğru mu? Yakın, evet. Evet, buyurun Yudum Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok özlemişim sesinizi, onun için bir istedim. İyi atıştı, Bir zaman sabahları dinleyemiyordum sizi, çok keyifli geldi. Ay, çok, ederim, iyi, çok iyi, çok iyi ettiniz Yudum Hanım. Sizin Melek Yavrunuz'un fotoğrafı var, Kimi? Evet, <gülüyor> Melek Yavrum'un en melek halinin fotoğrafı var. Kaç yaşında Üç Melek ailesi? Yavrunuz? Ee, üçü tamamladı. Üçü tamamladı. Üç bir aylık. Üç yaş, bir aylık, Şimdi üç yaş. Şimdi okula bıraktım. Adı ne? Ondan sonra Doğa. Erken verdiniz okula galiba siz biraz. Evet Doğa 16 aylıkken gitti kreşe. Başka. A a, alo? Aman şarjı bitti. Şarj. Bu? bu şarjı bu bitti. Alo? alo? Orada. Buradayım, buradayım. Ha, ha ne oldu Yudum alın. Ben ya yanam demiş herhalde telefon. Ay, <gülüyor> etli etli yanakları Et, var yudum. Yudum Hanım'ın yanakları etlidir. <gülüyor> ya. ya etlidir canım niye öyle diyorsunuz? Bazısının yanağı etli olur bazısının kuru olacağını etli olsun ayol. Canım. Zenginlik göstergesidir. <gülüyor> Değil mi? Yani var Ama ki etli yiyoruz ayol. Etli olduğunu kabul etmeniz şartıyla. <gülüyor> <gülüyor> Jennifer Lawrence gibi öyle düşünüyorum. E, tabii canım Jennifer Lawrence. <gülüyor> tabii, tabii. Peki çok sağ olun efendim görüşmek üzere. Ne var? Aldık mı cevabı? Tabii Aldık. Ya. Melek yavrusu fotoğrafı. Ya. Yavrusu var. Tamam. Tamam. Teşekkür ediyoruz Yudhum Hanım. Hoşçakalın. Hoşça kalın Şimdi. Oktay, iki tane. Mı? iki tane söyle reklama gireceğiz İki tane mi? Ama evet. çok cevap var. Ama sen onlardan Aa. iki tanesini söyle. Oktay Ya uff hangisini söyleyeceğim? Tuğba Hanım WhatsApp duvarındaki fotoğraf demiş bir kadın. E, WhatsApp duvarı ne ya? Duda. Duduğu. Böyle kırmızı ruş, Hatta göstereyim şöyle size. Mulan ruş. Aa çok o bir dakika hı? bir dakika orada dur. Bu kimin dudağı? Tuba Hanım'ın kendi dudağı mı, bir başkasının dudağı mı? Bir sanatçının dudağına benziyor. Da... Ama etli etli dudaklarda <gülüyor> fark Etli. Ondan sonra e, Özlem Hanım mesela bak Beşsat Hanım'a saygıyla diyerek Beşsat Çeydan bir e, fotoğrafı kullanıyormuş Kırmızı bir bospos yani yani, şey, Özel bir marka veremiyoruz efendim e, 06 UR 653 Evet efendim e, plakasını e, plakası <gülüyor> da <veriyoruz. gülüyor> Onu da verelim Özledik değil mi ya Beysat Çayı Özledik vallahi hakikaten Hakikaten özleniyormuş yani Ondan sonra kendim çektim Nemrut Krater Gölü demiş Sisli Pelerin Sisli Pelerin Hoş bir fotoğraf onu kullanıyormuş Ben de Nemrut Kraterin'e öyle Sisli Pelerin değilim Yasemin'in ilk kedim Jaws var demiş O da budur ilk kedim. Demek ki sonra da kedileri oldu. Sonra ne oldu? Bu kedi duruyordur herhalde. Sonra pek çok kedilerim oldu. Tabii, Ama ilk, ilk ilkler hiçbir zaman unutulmaz. Valla çok tweet varmış. Bu arada Ortay, bu Meraklı Kedi şart. var ya. Meraklı Kedi'nin logosu dedim ya. Çok hoş bir logosu evet. var. Meraklı Kedi e, ilkokulunun. Onun e, logosunu 6 yaşındaki Ali çizmiş. Büyük ihtimalle öğrencilerden. Evet. Aa, Bakayım güzel. bir daha. Çok da güzel çizmiş Vallahi ya. nefis. Yemin ediyorum çok güzel. Helal olsun. Helali hoş olsun yani. Bravo. Başka bir eğitim mümkün demek ki. O zaman isterseniz biraz reklamlar, biraz şeyler ve tabi ki kalasların boyuyla ilgili en son gelişmeler. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo turası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Masa üstü fotoğrafları ne kullanıyorsunuz diye soruyoruz. Telefonumuz 210.30. Twitter'dan da et Modern Sabahlar'a cevaplarınızı hatta fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. 107. Radyo özel gösteriminde The Hobbit'e davetiyeyi kazanabilirsiniz. Önümüzdeki salı 16 Aralık salı saat 19.30'da Cepha Sinem, maksimum sinemalarında evet. ama yalnız onu bir düzeltme yapalım Hobbit yazılır Habit okunur Habit Habit hatta Habit diye okunur yani biliyorsun Türkçemizde H harfleri okunmaz bu arada okumaz. çok soru gelmiş dinleyicilerimizden onu da söyleyeyim 27 Aralık'ta da benim tatbikat sahnesinde şahsi şovum var bir soru daha var biletleri nereden alabiliyoruz diye my biletten alabiliyoruz Sordu çünkü kafalarda soru işareti vardı MyBilet'ten mı alıyoruz bir tane daha bir yer var ya oradan mı alıyoruz diye MyBilet'ten alabiliyorlar my 27 Aralık'taki şahsi şovunun davetiyeler diyerek devam ediyoruz. Diyerekten diyerekten Oktay Bey biraz da Twitter'dan bahsetti. Twitter'a bakalım ya. Evet. Twitter e, yıkıldı canım bu sabah yani. Twitter yıkıldı. Berkay Bey e, demiş ki telefonda, tablette, cepte ve bir de dövme olarak aha şu var demiş. Şu tip mavi üçgen değil mi? Aa, üçgen. Şey... Ama böyle üçgen gibi ama üçgen birbiri değil. içinde geçen böyle yani bir bu şey. şey. Bunun bir bu değil. adı buna, var mı? Buna bir Gerçek matematikte bir şey, değil. bir şey deniyor. Bir şey deniyor. Oradan başlıyor. Matematikteyse başarır... senin bilmen lazım Günaydın Fahim. efendim. Günaydın. Kimle konuşuyordunuz Nasılsınız? beyefendi? <gülüyor> Herkes şey soruyor ne kazanacaksın diye soruyor. <gülüyor> Abit kazanacağım deseydiniz. Kim efendim <gülüyor> kim soruyor onu? Kim soruyor onu? <gülüyor> evet, evet kazanacağım inşallah bakalım. İnşallah adınızı ee, alabilir miyiz bu arada? Efendim? Adınızı ismini. Bir isim Şansal Erdinç. Şansal Bey neredesiniz şu anda? Şu an Gölbaşındayım. Gölbaşında arkadaşlarınızla radyoyu açtılar galiba bizim Şansal ne diyor falan diye. Onlardan yok, kısmasını an, rica ederseniz. E, arabada dinliyordum. O ha, zaman evet, sizden evet. kısmanızı e, rica etsek biraz. Arabada başka e, insanlar var mı? yok yok e, arabada indim şu an radyoyu da dinleyemiyorum Son 15 dakikada neler konuştuğunuzu bilmiyorum ama benim şöyle söyleyelim istedenim... hiçbir şey kaybetmediniz hiçbir şey konuşmadık reklamıydı şarkısıydı derken 15 dakikayı öyle geçirdik öyle mi iyi o zaman işi geçmemiş peki şans ee, abi nedir fotoğrafınız şimdi fotoğraf değil de size bir formülasyon vereceğim şey, buyurun biz... Masa, masa için. tamam <gülüyor> ee, biz bunu ajanslarda yeni başlayan stajyerleri şaka olarak yapardık önce şunu yapıyorsunuz buyurun Masa üstü ne fotoğraf varsa, ne desen varsa masa üstünün fotoğrafını çekiyorsunuz. Evet. Hani tuş kombinasyonlarıyla yapılan bir şey vardı ya. İkonlar da görünüyor üstüne yani çektiğiniz fotoğrafta. Tabii Doğru mu? bütün masa üstü sanki e, bir GPEG belgesi olarak elinize geçiyor. Tamam. Hı -hı. Ondan sonra onu açıyorsunuz. Tamam. Photoshop gibi bir programda. Hı hı. Altına da yeni bir açıp şey yazıyorsunuz. Virüs bulaştırdığı yazıyorsunuz. Hı hı. Sonra Photoshop'ta silgiyi açıp bütün menüleri kapatıyorsunuz ve orada bırakıyorsunuz. Stajyer arkadaş geliyor. Mouse oynattığı her an masajısı yavaş yavaş silinmeye başlıyor. Ve panik olup aftan virüs bulaştırdığı dünyası çıkınca çılıklar atarak artıdıkları çağırmak zorunda kalıyor. Ay ne kadar zevkli bir şeymiş. <gülüyor> en başta bağırılıyor mu? Ne yaptın kardeşim? Nerelere girdin falan deniyor mu? Evet kızıyorsun önce. Şansal Bey var ya siz az değilsiniz ha. <gülüyor> Valla. <gülüyor> İyice keyiflendi ya. Yalnız <gülüyor> böyle şakalar yapan bir kişiye davetiye veremeyiz. O güzel oğlum. Sağ olun efendim, Daha görüşmek üzere. Bir Photoshop'ta hazırlarken gelirim belki. <gülüyor> <gelirim. gülüyor> ha şansal bey, az değilsiniz demiş <gülüyor> miydik? Teşekkür ederim. Sağ olun efendim, efendim görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Sağ olun. Photoshop'u <gülüyor> bulan adam acaba bunlarla <gülüyor> uğraşılacağını düşünmüş müdür? Photoshop'u bulan Bunlara adam. Onlar çok şakalar yaparlar diye. Ki Muammer Photoshop mu? Sedat Photoshop diye bir adam. Sedat mı? Hı -hı. Yok, fotoğrafçı, Sedat aslında mı? fotoğrafçı adam. Foto Sedat'ı diyorsun ya, sen. Foto Sedat, foto Sedat da Photoshop'u bulduğu için Sedat Photoshop diye geçer. Hilal Hanım demiş ki ben de doğacak olan melek yavrumun ultrason fotosunu bilgisayarımın arka planında kullanıyorum. Ultrason demiş. diye yapıyorum. yanlış okuma. Ultrasyon. Ultrasyon doğru çok özür dilerim. <gülüyor> Sınav haftasında hep bu foto olur demiş ee, Berkay Bey. Şener Şen bir böyle bir hangi filmden o ya? Şaşkın Bakış Fotoğrafı. Şaşkın Bakış Fotoğrafı var Hangisi? ya. Hangisi? Bakayım. Hangi filmden? Vecihi olduğu değil de. Vecihi değil. olan. Bu şey. Ee, e şey mi? Nevra Serezi. Yok yok yok değil. bu değil. İlyas Salman'la dolmuş ha, şeyler. Çiçek hani şey Abbas. Şey Çiçek abbas, şey abbas, tamam, tamam. Abbas'tan. Tamam. Çiçek <gülüyor> bir fotoğraf. Birlikte çektirdiğimiz Ondan fotoğraflardan sonra, biri. Sonra e Büşra Hanım galiba. Kızımla ayaklarımız ekran fotoğrafım demiş. Kendi ayakları ve bir. Bakayım. Bakayım Oktay. Bir. Kızım dediği. Köpeciği. Köpeciğinin patileri. Köpeciğinin patileri. Ya ama da... köpeciğin patileri de iri ya da hanfendin ayakları biraz küçük benim Anladım, anladığım sonra. bu fotoğraftan Anıl Bey demiş ki 3 e, üç, üç buçuk şöylere sizin kafalarınızı Photoshoplayarak ekledim Masa üstüne koydum fena olmadı demiş bakabilir miyiz göndermemiş onu aa onu göndermeden nasıl ben nereden Anıl Bey fena... onu gönderebilir misiniz fena Neyiz? olmadı nereden bileceğiz fena mı değil mi fena. Günaydın efendim Günaydın kimle görüşüyoruz Güneş ben. Güneş Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bir güneş gibi doğdunuz adeta programımıza. Umut verdiniz bize. <gülüyor> Hepimize ışık oldunuz. Teşekkürler Güneş Bey. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Neredesiniz Güneş Bey? Başka nerelere Arabada doğdunuz? Işte Arabadayım Hususi aracınız mı yoksa şirket arabası mı efendim? Hususi aracım. Kahvemi de aldım. Kahve içe içe gidiyorum. Aa ne güzel. Adeta bir Londra sabahı sizin için. Kesinlikle. Nereye gidiyorsunuz peki? Kız arkadaşımı işe bıraktım. Ben de işe gidiyorum. Kız bırakıyorsunuz her <gülüyor> sabah. Hasan sabahdan bırakıyorum evet. Hiç benzinine bir şey atıyor mu? 3-5 bir şey. Ya. adı ne? Simge. Simge, Simge Hanım Siz yani. Bu konuyu hiç... konuşalım diye aradınız değil mi? Bize? Şey falan demiyor musunuz Simge ya bayağı da şey. Neyse ben seni oradan şey yapayım da çünkü benzin de bitmek üzere falan. Hiç böyle manyal vermiyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yok hiç yapmıyorum böyle. Simge şey. Hanım'la beraber mesela iş, işe giderken hiç benzinliğe girip benzin almıyor musunuz? Bir rahatsız <gülüyor> olmuyor mu? O sırada bir rahatsız olmuyor musun? He, oturuyor mu arabada böyle? Telefona ellerine... bakıyor falan filan değil mi? Öyle mi yapıyor? Yok arada kendisi de alıyor bazen. Arada dediğin yani hani 40 yılda bir alıyor. mi? Yani ne, kaç her sabah bırakıyorsunuz. Ayda 22 kere bırakıyorsunuz. Kaç keresinde yani şey oluyor? Alıyor. <gülüyor> 1 kere. Zaten araba çok az yakıyor. <gülüyor> ha, zaten az yakıyor. Yani, yani bu konuyu kapatalım e, diyor evet, Güneş Bey. Anladım. Anladım. istediğiniz mi? kadar konuştuysak e, e, kapatalım Güneş Bey. Çünkü biz hissettik onu yani. <gülüyor> evet yani ben sizin ilişkinize dahil olmaya hiç bizim haddimiz Hakkımız değil yok ama yani, yani Simgi Hanım da 3'e 5'e bakmasın. Çünkü Abi, maaşı da iyi. Sizden çok mu kazanıyor az mı kazanıyor? E, Aynı mı? Biliyor, biliyor musunuz? Maaşını, ne, maaşını bilmiyor soktuyorum. musunuz? Sormadınız mı? O sizin maaşınızı biliyor mu? Biliyor. Biliyor. İşte siz nerede hata yapıyorsunuz vallahi sizce? Hakikaten. Bir şey daha soracağım Güneş Bey. Bu kahveyi siz kendiniz mi aldınız? Kendim aldım. Simgeye de aldınız mı? Ee, yok o indikten sonra aldım. İyi yapmışsınız. Ya. çok güzel yapmışsınız. Bir de kahve parası. Her gün bak düşün 5 lira 10 yani... lira şey arası. Yemin ediyorum benzin parasından fazla. Şöyle söyleyeyim, almazdı. Simge hak etmiş. <gülüyor> yani. Yani. Ama size tavır yapıyor mu mesela? Ben yedikten sonra mı kahve aldın diye falan şey yapmaz değil mi Simge Yok, Hanım? ben kahve aldığımı söylemiyorum. Ha? Ha, ha, onda ha. da çok güzel. İyi. Çok güneş, güzel taktik. Güneş <gülüyor> vallahi işi biliyor. Arabada <gülüyor> olan arabada kalır yani. Böyle. Güneş Bey evet, <gülüyor> buyurun. Ne var kız arkadaş, Simge'nin fotoğrafı şey var destapınızda? <gülüyor> ne var Allah aşkına bir söyleyeyim? Bir de kahveniz hani, şey mi? Hani konuyu böyle getirmek istemiyordum ama evet Simge'nin fotoğrafı var. Al işte var. ya şu anda... <gülüyor> birlikte ilk çıktığımız trekkingde zirvede çekilmiş o tarafımız vardı. Zirve zaten ilk günden zirveyi yakaladınız ve hiç o şeyi altına inmiyorsunuz. Neresi? Ee, Köroğlu Dağı. Köroğlu belli mi he dağı he mı? He. Köroğlu, dağı. Beli mi? Köroğlu Beli diye bir yer var da Köroğlu Dağı mı Beli Yok, mi? Köroğlu Beli değil. Ee, Köroğlu Beli daha Akdeniz tarafında kalıyor. Bu birazcık daha iç Anadolu'da. Hatta e, işte çıktığımızın bir dördüncü, beşinci günü falan trekkinge gidecektik. Timge de dedi ki hayatım ben e, Antep fıstığını çok severim. <gülüyor> o en pahalısın. <fazlası. gülüyor> kaju var, kaju daha da pahalı. Ilk, daha ilk günler olduğu için ben de gece oturdum. Evet. Ertesi sabah da 6'da uyanacağız. Gece 2'ye kadar bir torba Antep fıstığı ayıkladım. Ayy, i̇ç iç Antep. An vay helal olsun size. Ee? <gülüyor> Ertesi gün e, tırmanış biraz benim parmaklarım su toplamıştı ama. Ay kıyamayız sizi. Ne <gülüyor> karaları istedik. Eee? Ee, bir de üzerine de, sabah beni aradı hayatım dedi acı dedi birazcık sandviç yapar mısın dedi bir de sandviç yaptım <gülüyor> o su toplamış ellerinde <gülüyor> ee, sandviç mi yaptınız bir de bir de sandviç yaptım jambonlu beşer tane. Beşer tane mi? Maşallah iştahı yerinde galiba Simge Hanım'ın. <gülüyor> Hayatım jambonlu koltuk yani yani. değil Atlık olsun diye fıstık yiyor. Antep yiyor ya. Simge Hanım öyle düşün. maşallah i̇ştahı ya. yerinde olmaz Hayır mı? bir de pahalı zevkleri var. Jambonlu sandviç yok Antep fıstı. Bir sarı leblebiyle şeyle geçiştirmiyor yani. Simit mimitle geçiştirmiyor. Yok öyle kesinlikle olmaz. <gülüyor> İç Antepleri görünce ne yaptı? İç Antepleri görünce baya bir sevindi ama hani şey... <gülüyor> Üzüldü de hayatım niye zahmet ettin diye. Ben onları e çitlerdim diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen güzel. Afiyet olsun Bey, diyelim. Allah şey, Güneş Ne kadardır berabersiniz Güneş Bey? Ee, Üç haftadır. Bir sene doldu. Bir, bir sene doldu. Sene. Bir sene doldu. Elleriniz su topladı hala yaralar içerisinde. Çünkü bu kadına yetemediniz, yettiremediniz. Ante <gülüyor> fıstıklarını ayıkladıktan sonra siz kendi kendinize böyle cebinize koyduğunuz bir kısım oldu mu? Simge'nin haberi olmadan. <gülüyor> Bunu bunu böyle iki... ağzıma attığım abu çavuç oldu. Onu söyleyin ee, Onu söyle <gülüyor> Simganma. Yani ilişkide dürüstlük çok önemli. Olmaz. Bence kahve konusuna da bir ara açın. Açın. Olmaz. Yani, Sağmıyorsun. Yani. Yani. şimdi dinliyorsa açmış oldu. Kahve istiyorsa o zaman arada benzinle bir şey yapsın kahveci erken olur. Yani hiç hiç olmazsa bari kahveleri simge alsın ya. Ben onu geçtim. Bu çocuk her gün it gibi şoförlük yapıyor. Affedersiniz Güneş, Güneş Bey. Bey, kusura bakmayın Çok affedersiniz. Yani, <gülüyor> Özel hayatınıza biraz fazla girdik galiba. E, rahatsız olmamışsınızdır. Adamcağızın bir kahvesi var. O da dert oldu. <gülüyor> Ve yani içtiği de bir maka ya da maka ito. <gülüyor> <gülüyor> ne içiyorsunuz siz şu anda? Moka mı içiyorsunuz? Sade filtre içi, kahve içiyorsunuz. Sade filtre kahve. Yani. Garibim parası yok. Ben sana Bilmez bir şey mi? Bilmez mi o mu maka çino içmeyi? Fahir ben sana bir şey söyleyeyim mi? Simgenin Antep fıstıkları, Simgenin jambonlu sandebiçleri, Simgenin benzin parası e adam, Sim tabii ki, sade İstemez meme o kaçın o makakonu. <gülüyor> Simge zaten latteden aşağısını içmez ya. İçmez tabii. Öyle Biraz istiyorsan kıyacak istiyorsan abi, o, o Amerikano. Yani özür dileriz Güneş Bey. Yani biz de hakikaten... biz Siz böyle alttan aldıkça birinin de sesini yükseltmesi Vur abalıya Güneş'e vur abalaya. Adam mayaşını alıyor. Aldığı gün gidiyor. Benzinciye, Antep fıstıkçıya, jambonlu sandviççüye. Ay sonuna gelince <gülüyor> bir kahve parası kaldı. Bir filtre kahve parası kaldı. O da batıyor birilerine. Allah, Allah. ilk zamanlar yemek falan da yapıyordum da şimdi yapmıyorum. Aa, iyi. Çok iyi ağırlığınızı koyun zaten. Yani <gülüyor> Valla Twitter'dan pek çok tebrik mesajı geldi Güneş Bey size. Ee, ne kadar güzel seviyorsunuz. Sev ilgili ve ilişkiymiş. Güzel ilişkiymiş. Zaten maşallah çekiyorlar. İç Antep'te yüreğini eritemeyecek <gülüyor> kız yoktur ya. Yani. İç Antep'e dayanacak şey var mı? Bir konu açık kaldı. Ben onu da çok uzattık. Yani Güneş Bey'in özel hayatına girdik ama bu trekkinge gitmiştiniz ya. Zirveye çıkmıştınız. Köroğlu evet. beline. Belli değil. O, o da. O... Çünkü o Akdeniz tarafında koyuyor. Bu İç Anadolu. <gülüyor> evet buydu. Açık olan yok. Yok yok. O böyle ücretli bir etkinlikti değil mi? Böyle mu evet. gibi bir şey. Onun parasını siz mi verdiniz Güneş Bey yoksa karşılıklı mı ben mı? vermiş olabilirim <gülüyor> ya ama o zaman ben şimdi biraz da misafir tarafını götürmüş. tutacağım tamam. ilk buluşmada daha çıkardı beni bu <gülüyor> yani Simge de millet götürüyor işte kızları güzel restoranlara falan filan daha götürüyor daha seni daha götüreceğim o zaman işte simge de o zaman iç antep isterim jambon isterim demiş hayır bir de o zaten daha Hakkı götüreceğim kızında. paketinin içindedir o jambonlu sandviçle iç antep Değil mi? Yani komple, orada komple simge, veriyoruz, simge haklı yani. Simge Şimdi haklı. Tek Güneş Bey sizde yani bir tür... Ben de simge tamam. Bulmuş saf kızı, kızı dağlarda gezdiriyor. Mağaraya gideceğiz. Ondan sonra iki tane ekmeğin içine jambonu koyuyor. Bence onu da Macar salam koyuyordur. İlk çıktığımız tatilde de Adrasana gittik, da yangın çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Aşkınızın Manga ateşinden mi ne? ne yapıyordunuz? Mankal vermiş. Ay bizi götürdü, götüre götüre yanına götürdü. <gülüyor> Ay vallahi çılgın çocuk bu, çılgın Güneş. Güneş Bey daveti size vermemiz gerektiği konusunda eee <gülüyor> var. <gülüyor> var. Evet yani. Tebrik yani. ediyoruz sizi. Teşekkür ederim. Ama Mısır'ı Simge Hanım alacak öyle. Yani hakikaten. Tamam olur. Tek bir şartı tamam. var ve biz e, arkadaşlarımız orada olacak sizi takip edeceğiz. Eğer Mısır'a sizin para ödediğinizi veya el altından hanımefendiye para verip ona o şekilde aldırdığınız tespit edilirse filmden ya da, çıkartılırsınız. Ya da sinemaya cebinizde Antep'le gelirseniz ne bir para vereceğim ben oraya ya falan derseniz. Veya da. bir jambonlu sandviç veya filtre kahve. <gülüyor> Güneş Barlık Bey okuyacağız. iki fraksiyon var Twitter'da dinleyicilerimiz yine bu konuda da kutuplaştı. <gülüyor> bir Gök Maviye demiş ki Güneş Bey'in istikbali iyi değil. Bir, bir fraksiyon bu. Bir de İrem Hanım demiş ki maşallah çok güzel ilişkiymiş. Bana şu ana kadar üçü bir arada ısmarlanda en fazla demiş. <gülüyor> ee, o da maksimum vallahi bravo demiş. Yani size mutluluklar demekten başka bir şey yok. Bir gün Simge Hanım da katılsın programımıza. Bir de onu konuk Tabii edelim. Olur. Bir de onun gözünden dinleyelim. Hakkında. Evet o zaman şöyle yapalım isterseniz biz hemen fazla da şey yapmayalım. Bu mağdur e, görünümlü e, mağdur görünümlü hin. hin. Hin. Hakikaten şimdi Güneş Bey'de de tır tır kafa iyi çalışıyor. Bir kadını nasıl tavlaması gerektiğini nasıl yüreğine giden yolu şey gözü kapalı halde bulabiliyor. Biz de ona yardımcı olalım ve Habit'in Habit davetiyesi davetiyesini Güneş size... Bey telefonunuz var mı bizde? Ee, olması gerekiyor. Arkadaşlarınız Yardım mı ya? bağladı tamam. yani? Evet arkadaşlarınız bağladı. Tamam uzun mu? olsun. Sizi. Size tamam. tekrar Abi, dönecekler. Hayırlısı olsun. Tebrik ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Herhalde ]iniz. bu hareketinizle bari bununla simgenin gözüne girin. Artık. Bari bununla yarın 20 liralık bir benzin alın yani. <gülüyor> yani. Güneş Bey. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalın. Oh üstümüzde Yalnız, de bal kalmadı, bu, ilişkiyi de zirvede bıraktırdık. Güneş nasıl adam bizi de tavladı işte. Yani. Yemin yani ediyorum. Hem de daha bir tane bir lokmacık antep Şeytan fıstığı yediğimizde. Şeytan yuvarın zırın derler vallahi, ya vallahi. böyle yani. sempatikliğiyle falanıyla filanıyla mağdurdan öbür, oradan şeyinden aldı yürüdü gitti ya. Ben öbür dinleyicimize vereceğiz zannediyordum. Arada öyle konuşmuştuk. Şansalı diyorsun nasıl? değil mi? Valla adam vallahi ağzımızdan giriyor. Vallahi Güneş çıkıyor. Bey örnek oluyor. Aynı zamanda Simge Hanımın da örnek olduğu dinleyicilerimiz var. Bahar hocamız demiş ki kızına ay kızım sen de iç antepiste jambonlu sandviç iste demiş <gülüyor> hakikaten e, doğru yani bir Yalnız şey kıza yaptım. vereceği en güzel öğütlerden jambonlu biri jambonlu sandviç iste jambonu da bulursun <gülüyor> <gülüyor> evet bugün size sandviç yaptırdık yiyimlik olsun diye de içine jambon attırdık evet e, bir programımızın da burada sonuna geldik o zaman yarın sabah tekrar buluşalım sevgili dinleyiciler gidelim seni güzel bir Ali bir hesap ediyorum. <gülüyor> Çarşamba günü dilesek yeridir. Yarın <gülüyor> sabah görüşmek <gülüyor> üzere. Çakalavu. Pasta, mozzarella salsa, e Alors, Gerçek İtalyan pizzası pepper jam gourmet pizza jam gourmet pizza tavuğu alışveriş merkezinde. Buon appetito a tutti. Mua.